Kürtçe Peri Masalları Sadık Prens Uzun zaman önce bir kral vardı ve bu kralın tüm ülkede çekiciliği ve yakışıklılığıyla tanınan bir oğlu vardı. Bir gün prens ava çıktı. Aniden çalılığın arasında altın bir geyik göründü. Afallayan prens hemen bir çember oluşturmalarını emretti. Ama sonra bırakın gideyim. Bu hayvanın insan sesine sahip olduğunu duyunca şaşırdılar. Size sayısız hazine hediye ederim. Ben zaten çok zenginim ama altın bir geyim yok. O zaman size hazineden fazlasını vereceğim. Peki bu ne olabilir? Seni sırtında dolaştıracağım. Daha önce hiçbir ölümlü öyle gezmedi. Pekala. Parıldayan geyik ayağa kalktı. Yedi gün, yedi gece prensi dünyanın her yanına götürdü. Yedinci günün akşamında yeniden yeryüzüne ayak bastı. Ve basar basmaz da ortadan kayboldu. Prens Bahram Gore, şaşkanlık içinde gözlerini ovuşturdu. Daha önce hiç böyle garip bir ülkede bulunmamıştı. Sen buraya nasıl geldin ve burada ne arıyorsun oğlum? Altın bir geyikle geldim. Beni bu garip ülkede bıraktı ve kendisi ortadan kayboldu. Efsum diyarındasın. Ben Efsuncu Cazdrol. Altın geyik formunda dünyadayken benim hayatımı kurtarmıştın sen. O oh, sen misin? Benimle gel evlat. Ersuncu Jastrur prensi evine götürdü. Yaşlı Jastrur ona yüz anahtar verdi. Cık, bu anahtarlar ne için? Bunlar birçok saray ve bahçemin anahtarları oğlum. Biraz oyalan. Belki bir yerlerde saklanmaya değer bir hazine bulabilirsin. Her gün Prens Bahram yeni bir saray ve bahçenin kapısını açtı. Her seferinde isteyebileceğinin ötesinde zenginlikler keşfetti. Yüzüncü saraya geldiğinde burasının harap bir ev olduğunu, zehirli yılanlar ve döceklerle dolu olduğunu gördü. Ama evin bulunduğu bahçe... Bu ana dek gördüğü bahçeler içinde en muhteşemiydi. Büyülenen prens 10 kilometre kadar bir yöne, 10 kilometre öbür yöne yürüdü durdu. O uyurken bahçenin üstünde güvercin şekline girmiş peri prenses şapkasını uçuyordu. Yakışıklı ve çekici genç prensi görünce. Peri büyük bir şaşkınlık içinde yere kondu. Birbirlerini görür görmez delice aşık oldular. Bu yüzden de bir an önce evlenmeye karar verdiler. Ancak prens ev sahibi olan Efsuncu Jasrul'a danışması gerektiğini düşündü. Ne de olsa burası onun ülkesiydi. Sonunda evleneceğim prensesi buldum. Harika! Efsuncu'nun bu kadar sevinmiş olması genç adamı mutlu etti. Prens Bahramgor ve Peri Prenses Şahpasand evlendiler ve birlikte çok mutlu yaşadılar. Ancak terk ettiği memleketini yeniden düşünmeye başlayan prens, anne ve babasını özlemişti. Seni üzen nedir prensim? Yeni eşine, Prensese bunları anlatamadı. Derin derin iç geçirdi. Akşamları yemek yemiyordu. Gittikçe benzi soldu, zayıfladı. Yemek yemelisin, iğne ipliğe döndün. Ah, umrumda değil, eve gitmek istiyorum. Efsuncu Jastrul her gece prensle prensesin odasının hemen altındaki odada oturur, onları dinler, Mutlu olduklarına emin olurdu. Prens Bahram Gora neden beti benzinin attığını, niye sık iç çektiğini sordu. Ah, sevgili Efsoncu. Dost canlısı prens, ev sahibine gitmeyi istediğini söyleme kabalığını göstermektense kederden ölmeyi tercih ederdi. Bırak babamla annemi göreyim. Beni ve prensesimi bırak. Yoksa kesinlikle öleceğim. Başta Efsuncu onu reddetti. Ama sonra prense acıdı. Öyle olsun bakalım. Ama kısa bir süre sonra tekrar Efsun diyarına döneceksin. Sen ayrıldıktan sonra dünya çok değişti. Sorun yaşayacaksın. Bu saç tutamını yanına al. Yardıma ihtiyacın olunca onu yak. Ben hemen sana yardıma geleceğim. Çok üzgünüm. Hiçbir şeyim yok. Ah sen olduğuna inanamıyorum. Ah oh, prensim! Nerelerdeydiniz? Ben garip bir diyara götürüldüm. Orada bu güzel prensesle tanıştım. Şehrime ne oldu? Babamla annem neredeler? Üzgünüm prensim. Onlar öldü. Hayır! Bu doğru olamaz. Çok üzgünüm. Gerçekten de babası da, annesi de ölmüştü. Tahtı biri gasp etmiş, ülkeyi yönetiyordu. Dönecek olursa Prens Bahramgor'un kellesini getirecek kişiye ödül vaat etmişti. Avcı genç çiftin evinin tavan arasında kalmasına izin verdi. Yaşlı annem amadır. Eve girip çıktığınızı görmeyecek. Benim avlanmama yardım edebilirsin. Eskiden benim sana ettiğim gibi. Ve böylece avcının evinde gizlendiler. Güzel bir günde prens avlanmaya gittiğinde, Prenses Şahpasant bunu fırsat bilip güzel altın sarısı saçlarını yıkadı. Uzun saçı boynunu kapatıyor, ayak bileklerine kadar gün ışığı gibi uzanıyordu. Saçını yıkayıp taradı. Ve sabah meltemi esip saçını kurutsun diye kapıyı camı aralık bıraktı. Tam o anda şehrin emniyet müdürü oradan geçiyordu. Güzel prensesi ve parıldayan altın renk saçını gördü. Bu manzara onu öyle etkiledi ki atından düştü ve kendini bir hendekte buldu. Emniyet müdürü avcının evinde gördüğü altın renk saçlı güzel periyi çevresine anlatıp durdu. Ve bu söylenti kralın kulağına kadar gitti. Kral avcının evine askerlerini yolladı. Ancak kadın ama olduğundan neden söz ettiklerini anlamadı. Burada kimse yaşamıyor. Güzel kadın yok. Çirkin kadın da. Sadece ben ve oğlum varız. İnanmıyorsanız tavan arasına çıkın ve kendiniz bakın. Bir bıçak yardımıyla prenses ahşap çatıda bir delik açtı. Sonra güvercine dönüşüp dışarı uçtu. Askerler içeri daldığında kimseyi bulamadı. Yakışıklı genç prensi bırakmak zorunda kaldığı için çok üzülen prenses, ama yaşlı kadının yanından geçerken onun kulağına fısıldadı. Babamın Zümrüt Dağı'ndaki evine gideceğim. Tavan arasını boş bulan prens kahroldu. Yaşlı ağıma kadın olanların tamamını ona açıklayamadı. Sadece duyduğu gizemli sesi söyledi. Babamın Zümrüt Dağı'ndaki evine gideceğim mi dedi. Benim duyduğum buydu. Başta bu onu biraz teselli etti. Ama Zümrüt Dağı'nın nerede olduğunu hiç bilmediğini düşününce yine çok üzüldü. Yemek yemeği reddetti. Her gün prensese için ağlıyordu. Sonunda sehirli saç tutamını hatırladı. Saçı ateşe attı. Daha yeni yanmaya başlamıştı ki. Prensim, senin için ne yapabilirim? Bana Zümrüt Dağı'na nasıl gidileceğini göster. Oraya asla sağ salim ulaşamazsın. Benimle gel, olan biten her şeyi unut ve yeni bir hayata başla. Benim tek bir hayatım var. Eğer prensesi kaybedersem o da biter. Nasıl söyleyeceğim? Bırak onu ararken öleyim. Genç prensin sözlerinden etkilenen Jasrul ona mümkün olduğunca yardım edeceğine söz verdi. Efsun diyarına döndüler. Ona sihirli bir değnek verdi ve onu Efsuncu Nanak Şand'ın evine götürdü. Birçok tehlikeyle karşılaşacaksın. Gece gündüz sihirli değneği elinde tutarsan hiçbir şey sana zarar vermez. Senin için yapabileceğim bu kadar. Ama büyük abim Efsuncu Nanak Çant sana daha çok yardım edebilir. Gece gündüz sihirli değneği elinde tuttu ve hiçbir zarar görmedi. Nihayet Efsuncu Nanak Çant'ın evine ulaştı. Efsuncu 12 yıllık uykusundan yeni uyanmıştı. O yüzden karnı zil çalıyordu. Prensi görünce önce ağza sulandı. Nasıl yardım edebilirim? Efsuncu Nanakçand olanların hepsini dinleyince başını salladı. Zümrüt Dağı'na asla ulaşamayacaksın evlat. Benimle gel. Olan biten her şeyi unut ve yeni bir hayata başla. Benim tek bir hayatım var. Eğer prensesi kaybedersem o da biter. Nasılsa öleceğim. Bırak onu ararken öleyim. Cevabından etkilenen Efsuncu Nanakçant, Sadık Prense bir antimon tozu kutusu verdi. Büyük Efsuncu Safed'in evine dek Efsun diyarında yol almasını söyledi. ''Safet en büyük ağabeyim. İstediğini yapabilecek biri varsa odur. Yardıma ihtiyacın olursa bu tozdan gözlerine sür. Dilediğin şey yakınına gelir. Uzak durmasını istediğin şey uzağa gider.'' Prens değneği ve tozu gösterip olanları anlatınca Safet başını salladı.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 Görünmez olacaksın, kuzeye doğru seyahat et. Bir süre sonra uzakta Zümrüt Dağı'nı göreceksin. Sonra gözlerine tozdan sür ve dağın sana yaklaşmasını dile. Orası büyülü bir dağdır. Sen tırmandıkça dağın yüksekliği artar. Zirvesinde Zümrüt şehri var. Görünmezlik şapkanı takarak şehre gizleyecek. Yine de prensesi bulamadı Yeniden uçup gitmesinden korkan Prenses Şahbazand'ın babası Onu yedi zindana kilitlemişti Baba olarak yeniden dünyaya ve yakışıklı genç prensine kaçmasından endişeliydi Eğer kocan sana gelirse o zaman sorun yok ama sen asla ona dönemeyeceksin. Zavallı prenses tüm gün gözyaşı döküyordu. Hangi ölümlü Zümrüt Dağı'nın tepesine ulaşabilirdi? Prensesi görünce onun kollarına atılmamak için kendini zor tuttu. Ama görünmez olduğunu hatırladı. Hizmetkarın yedi zindana teker teker kilitleyip çıkmasını bekledi. Hayal gördüğünü sandı. Ama yemeğin tamamı bitince odada yanında birinin olduğuna ikna oldu. Benim yemeğimden yiyen kim böyle? <Gülüyor> Tatlı prensim! Ertesi gün hizmetkar prensesin yanında oturan genç prensi görünce çok şaşırdı. Olup bitenleri duyan kral, prens Bahram Gorun cesaretinden çok etkilendi. Prensesin serbest bırakılmasına emretti. Kocası ona ulaşmanın bir yolunu buldu. Kral prensi veliyatı ilan etti. Sadık Prens gol ve güzel eşi Zümrüt Krallığı'nda sonsuza dek mutlu yaşadılar.